Seval Şahin Hilmi Tezgör anlatıyor, Tanpınar'da Ütopya Merhaba, ben Hilmi Tezgör. Tanpınar podcastlerinde Ben Her Şey Yerli Yerinde şiiri üzerine konuşacağım Tanpınar'ın. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyatıyla tanışalı 23 yıl olmuş benim... İç kapaklarına yazdığım notlardan romanlarıyla şiir kitabını eş zamanlı olarak aldığımı görüyorum. Ancak şiirleri romanlardan biraz daha sonra okumuşum. Bu okumalardan 10 yıl sonra modern rock grubu Radiohead'in Everything's in its right place şarkısına denk geldiğimde Aa, Radiohead tam pınar mı bestelemiş diyerek içimden gülümsediğimi de hatırlıyorum. Sonrasında bu şiire yani her şey yerli yerinde şiirine sık sık döndüm ve Tanpınar şiirinin en şeffaf pencerelerinden bir tanesi olduğunu düşündüm. Ve birkaç ay önce Tanpınar Podcasti için hangi metni seçeyim sorusuyla karşılaşınca da bu şiiri seçmekte tereddüt etmedim. Şimdi şiiri hatırlayalım isterseniz ben okumaya çalışayım. Her şey yerli yerinde havuz başında servi bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan. Eşya aks etmiş gibi tılsımlı bir uykudan. Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Her şey yerli yerinde. Masa, sürahi bardak. Serpilen aydınlıkta dalların arasından büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Sessizlik dökülüyor bir yerde, yaprak yaprak. Biliyorum gölgede senin uyduğunu, bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin. Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin, Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller, Bu yumuşak aydınlık dağların tepesinde, Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde, Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner. Her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda, Azapta bir ruh gibi diyor durma, durmadan. Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan. Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda. Evet, Tanpınar her yerin, her şeyin yerli yerinde olmasını hep istemiş ama bunu elde edememiş bir adamdı. Bu nedenle ben bu şiiri ilk planda bir ütopya olarak okuyorum. Hiçbir şeyi yerli yerinde olmayan bir adamın ütopyası. Ama şiirde bu Ütopya çerçevesinin içinde yaşanmış, mutlu etmiş, huzur vermiş, hayallerde ve bellekte kalmış bir aşk macerası da var. Bu macera da Ütopya'nın bir parçası. Yani olmuş olması istenen ama bence olmamış bir şey. Ve ilk planda her şeyin yerli yerinde olması zihinde olumlu bir resim çizerken, şiire biraz daha yaklaşınca, gıcırdayan dolap, evi kaplamış sarmaşık, böcek sesleri, ağır bir öğle sonu, dokunulan, öpülen ya da sevişilen değil de uyuyan bir sevgili ve kuru göz, güz, güz yaprakları aslında yerli yerinde olan her şey buysa olmasaydı nasıl olurdu sorusunu sorduruyor okuruna. Tanpınar'ın çok etkilendiği Ahmet Haşim'in de bir Ütopya şiiri var. Daha doğrusu birden fazla var ama en ünlüsü O Beldedir. Bilenler bile çok ünlü bir şiir tabii. Tanpınar'ın her şey yerli yerinde şiirinde Haşim'in O Beldesinden izler olduğunu düşünüyorum. Her iki şiirde de bir sahne kurulmuş. Bu sahnenin detayları ince bir duyarlılık ve içtenlikli bir duyguyla verilmiştir. Haşim'in o beldesinde deniz kenarında bulunulmaktadır. Tampınarda ise deniz mağarası hayali kurulur. Her iki şiirde de kadın bu kurulmuş sahnenin yani settingin diyelim İngilizce içinde yerini almıştır. Her iki şiirde de aşk bitmemiş en azından erkek tarafında bitmemiş ama bir şeyler yine de bitmiştir. Belki şöyle söylemeli, işin macera tarafı bitmiştir. Ve Haşim de kadınla birlikte o beldeye kavuşma değil de bu içinde bulunulan beldeye mahkum olma hali ebediyen sürecek. Yani ütopya ütopya olarak kalacaktır. Tampınar'ın her şeyin yerli yerinde olduğu beldesi Şiran'ın da oradadır. Ya da öyleymiş gibidir. Haşim'in beldesi ise bilinmeyen bir yerdedir. Ama tanınmakta ve sanki her haliyle bilinmektedir. Tampınarda şiirin zamanı geçmekte ama gerçek zaman durmakta gibiyken, Haşim'de gerçek zaman geçmekte ama şiirin zamanı durmakta gibidir. Türk Edebiyatı'nda modern şiirin başlangıcı söz konusu olduğunda ismi Ahmet Haşim'le birlikte alınan, Tanpınar'ın ise bilindiği gibi hocası olan Yahya Kemal'in de bir şiirini bu kısa konuşmaya dahil etmek istiyorum. Yahya Kemal'in Ütopyaları gelecekte değil geçmişte yer alır. Ondan şiir seçmek de zor olmadı bu podcast için. Çünkü en sevdiğim şiirlerinden bir tanesi olan Erenköy'ünde Bahar, bence burada sözü geçen, geçmiş olan iki şiire eklenmek üzere hazır bekliyordu sanki. Erenköy'ünde Bahar şiirindeki Ütopya, yani geçmişten bir sahne, bu üç şiir arasında en kendine güvenen, coşkusu en bulutsuz olan, ve ayakları en yere basan şiirdir bence. Flu değil, nettir. Mevsim iyi, kainat iyiydi, der Yahya Kemal. Güven duygusu yaşananın kesin olarak bitmiş olmasından kaynaklanır. Şiirin zamanı yaşanmış olandan ileridedir. Ve yine bir kadın bu geçmişteki sahnede yerini almış, aşk yaşanmış, yaşanıp kesin olarak bitmiştir. Ve geri dönüp bakılan şey eğer tekrarlanması mümkün olsaydı yine ulaşılmak istenen bir ütopya olarak yerini alırdı. Ama şair bilir ki bu mümkün değildir. Her şey artık bir fotoğrafa dönüşmüş olduğu için bir rahatlık söz konusudur. Yine Tanpınar'a ve onun her şey yerli yerinde şiirine dönersem azapta bir ruh gibi gıcırdayan dolap her şeyin yerli yerinde olduğu söylenen şiiri hem doğrular hem de benim yorumuma göre boşa çıkartır hatta yalanlar. Üstelik bu dolap kesin değil de belki bir şeyler hatırlıyordur. Belkilerle hayat geçmez. Bunu Tanpınar'da bilir ama eşyasına sinen rüyası eşyasının darmadığın hali yüzünden çoktan uçup gitmiştir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. belgah yayınlarının katkılarıyla.